O zaman o buymuş. Göklere, yere ve dağlara vaki olan teklif inzamidir, tahyiridir, tahyiridir. Şimdi bu bunun kelimelerine bakalım. insan insen zamanı unutuyor. Ha, evet, insan, bir insanın cevap hale sokmak, bir insanın cevap vermesine sokmak, insan. Tahirde birini iki şeyden birini seçmek. sen ona iki tane şey koyuyor, bundan birini biris e, seçmen lazım diyor. Diğerinde bu seçmek diyor, mecbursu bunu yapmıyor. Şimdi diyor ki burada göklere, yere ve dağlara vaki olan teklif İzzami değil. Yani e, seni mecbur bunu buna uy manasında değil. Ya tayiridir Önüne birkaç tane şart koyuyor. Bunlardan birini seç. Hangisi olduğunu? İzzam. Bir de tahir. Eğer böyle olmasaydı. Elbet yani derdi her iken Allah emre derdi bu böyle derdi. Allah'ın emri karşısında bir şey söyleyecek halimiz yok. Ayetteki insandan he, şey Ayetteki insandan murat da Adem Aleyhisselam. Ya ilk insan o için emeller ona. Oradan da bize. Yahut ruhlar alemindeki insanlardır. Daha dünya gelmeden evvel ki ruhlarımız yaratıldı. Onlara verilen emirler. Ha, Hazreti Adem vermiş. Ha, sonradan gelecek insanlara verdi. Nasıl olsa Hazreti Adem de o sonradan gelecek insanlara o emelleri tebliğ edecekler. Biraz daha evvel o emirleri almış oluruz. Tasavvuf Erbabı Hı. ikinci şıkkı ihtiyar ediyorlar. Yani ehli tasavvuf işte ehli şeriatta ayrılma sebep, şartların birisi var. Ehli tasavvuf, bu emirleri Hazreti Adem'e değil de peygamber olan Hazreti Adem'e değil de sonradan bedenlenecek olan ruhlara verilmesi, tasavvuf onu bereket ediyor. Onun Hazreti Adem'le bir ilgisi yok. Onun derdi ruhları. Hatta Cered, e, Cereddin Rumi Efendimiz efendimizden e, Hazretleri bu münasebetle çok güzel şiirler söylemiştir. Mesleğimde zaman zaman bunları biraz e, okuyoruz. Şöyle ki, şu, şu, şu mealler, de onlardandır. Ah ve misakı ahit ahit ah, ah. yani kabul ikisi arasında imzalanmış kabul edilmiş bir şey efendim ah ve misak ne o misak? <gülüyor> ya, misak Ruhlar aleminde, bizim Allah'a bir söz vardı ya, minsak o, aklımdan. Alp yani ruhlar aleminde Allah'a verilen sözü bozmak, ahmaklıktan gelir. Şimdi biz orada Allah'a söz verdik, Allah ben size Rabbiniz değil miyim? Bir Rabbi, bir Rabbi Biz Ben size Rabbiniz değil, Allah'ın değil miyim? Bazı ruhumuz, bazı ruhlar hemen Evet, senin hakını di. Kimisi de hayır dedi. Gel. Kimisi de şeyde kaldı, Tereddüte kaldı. Acaba şu mu bu mu? Hani önün iki müster birde e, şey esen seç birine mesaj mı var ya? Böyle bir şeyde kaldılar. Bu halen böyledir. E, Allah'a verilen sözü veren alan e, kabul ettiğimizsem bizim. Rabbimizin dedik diyenler bugün iman sahibi, taas sahibi, hayır diyenler zaten dolayı şaşırmışlar. Ee, arada falanlar da zaten şaşırıp öteki gibi diller. Nereden gelip atacağını, nereden kalacağını bilmezler. İmana, ahde vefaya riayet ise takvaya erenlerin işidir. İmana, Allah'a verilen söze ahde e, riyad edenlere bunlar e, takvaya erenler bugün iman sahip Yani Allah'a böyle söze sadık olanlar iman sahipleridir. Sen onları korumaya devam edersen elbette Hakkın lütuflarını görürsün. Sen Allah'a veren sözünde sadık kalırsan Allah da sana lütfunu verir. Zaten Allah'ın birçok ayetlerde gösteriyor. Söylüyor. Dedi, gördük. Eğer sen şu üç üç dedik yaparsan benim lütfumu görürsün. Yapmazsan işte, cehennem gibi boyarsın. Dedi, Allah ele elez bezminde elez bezmü bezm, elez orada bir toplantı, ahit. Allah bizden senet de aldı elimizden. Senet de aldı. dünya geldiğimizde ona verdiğimiz sözü tutmazsak ya kulum ben senden senet aldım. Elimde seneden. Evet demedin mi? E, Dedim ki hak nedir? Yani beni Allah beni benden soruyor. Ben sen bana zamanla böyle ediyin niye böyle yapıyorsun? Biz eleştir. Enet verdiğinde taahhütte girdiğin onu kırmak değil, korumak gerek. O verdiğiniz söze sadık kalmak lazım. Evet, o söze sadık kalmazsan Allah'ın emri seni de var. Bak sen bana evet demiştin, niye böyle? Cemada cemada kişiler taşkaya Cemadandır çünkü cemaati ruh vardır. Bir cemad, cemad tane taşın kayanın ruhu. Ona kendine göre bir ruhu vardır. Yani can da, ruh da da de can. Şimdi mesela otomobilden akacak. Onda da buna hareket var. Hareket olan ede cemandır. O cemadi fıkh diye buradan. Cemandır dedi teklif. Allah o taşa kayaya da bir teklif etmiş. Bazıları Ha ha, ha ha ha hakikate bazende temsili istiareye hamledeler bunu burada burada bir şey var anlaşmazlık var itiraf ya yani onun aklı fikri yok ona nasıl şey yaparsan bunu böyle görmene var bir de e, hayal olan bir şey diye cemaatede böyle teklif edilme bu rüyada görünen bir şeydir şeklinde bir, bir fikir. Tasavvufta emanet insanı kamile tevdi eden en büyük ilahi bir sıfatdır. Kürükler. Allah'ın gayesi, hedefi insanı kamildir. Her iki eli ayağı olan değildir. Değildir. Allah'ın hedefi ki, yani bugün el veri er, peygamberle verilen insanı kamiller. Allah'ın hedefi odur. Allah'ın Allah hitabı odur. Allah bu kitabı da onlara göndermiştir. Ve bu kitabı okuyun da o her iki elli hayatları tembiri aydınlatın da bir da biraz mehtibi Gazali Meşhur Kazali Ahit Sünneti bir zamanlar bizim meselimiz panikli, çok sarsıntılı devirler geçirdi. Neadesi ortadan kalkacak da Şiilik bir şeyler hakime, bak Kazali çok büyük bir alim bütün devirleri topladı, ortaya koydu. Bugün Gazali'nin sayesinde Allah'ın izniyle yani bizim mezhebimiz Hanefi'nin ve şey, şeyle ne diyeceğim sünniyle kuvvet bulmuştur. Gazali bir dönüm noktasıdır. Bir ayrı bir sıfatı Gazali ile benzeri bu kitapta bu kitabın tefsirinde en başlı gelenlerden birisi, Beyza Bey. ve diğer bazıları şöyle demişlerdir. Emanetten Murat maksat, teklifi boyuna bir halka takar gibi takmak yani onu boş edilmek, onun ifasını taahhüt etmektir. Bu da Allah sana ne teklif ettiyse bunu yapacaksın. Bunu yapıp zorundasın. Söyle, onu da Bu taahhüt sahibini ya ibadet ve taata, sevaba ya fisk ve isyan ile nikaba götürür. Böyle bir şeyde sen ya tamamen imana gelirsin, ya da tamam her şey reddeder, çıkar gidersin. İkinci kişi yok. Emaneti, göklere, yere ve dağlara arz etmekten maksut. Maksat, başka maksut? Ayrıca, şey, e, maksut Allah'a, maksat etmesin. Maksut, onların o ilahi teklifi kabul etmek, yüklenmek, istidatlarını bir denemekten, daha doğrusu açıklamaktan, ibret vermekten, ibanettir. O emaneti şimdi burada. Allah işte malum biliyorsunuz cemaat, nebatet, hayvanat, eniyat, hayvanattan insanı ama insandaki hayvanat halen bakidir, durur. Durur. O bize can veren şey. Hayvanat, hepimizde hayvan ruhu durur. Ama ayrıca bize bir insanlık ruhu verilmiştir insan bastırırsa eğer, hayvanlık o yerde kalır. Efendim, e, hayvanat canımız, bizi canlı tutan şey. İnsanlığı da bizim karakterimiz. insanlı insani vasıf Tabii ya, e, bu bir diniyet vasıf vermez. Demek ki şimdi, bize e, şöyle diyor, yere dal ağacı matır. Onların o bir yani tane kabul etmek, yüklenmek, istediklerine bir denemekten Cemaatet kabul etmedi. Allah ismi hatını kırmıyor. Diyor, aman ben yapamam. Sen şey ot yap, ağaç falan. Ben yapamam. Sırayı bozmuyor. Hayvanlara hayvan bir, bir umurunda değil. En sonra insan ya hiç hatır hatırı Daha Daha doğacaklardan imret vermekten ibaret değil. o emaneti yüklemekten kaçırmalı da kendilerini tabiatlarında esasen o liyakat yani verilen emaneti kabul edip edememe edememe kabiliyeti. Bir insan ressam Herkese cescam olamaz. Bir hanımın kızı var, küçük Cescam doğmuş, maşallah. Bana bir domates derfi çiz, çiz ama. Yapamam, o bize yakar. Esasen o liyakat ve istihadeden bulunmaz. İslam'a bulunmadım ki, bende öyle bir, yani insanda öyle bir kabiliyet yoktur. İnsanın emaneti yüklenmesine gelince, o da bunu taşımaya olan istidadına bir ifadesdir. Şimdi Allah onların bunu taşımayacağını biliyor yani cemaatin, Nevada'dan, hayvanatın bu emaneti taşıyamayacağını biliyor ama ketti veriyor. Allah biliyor gene bunu ancak ancak insan taşıp. Zaten Allah insan yaratırken kendini görecek bir ayna yarattı kendilerini. Hani ben kendimi o aynada göreyim diye de insanı o kabiliyette yarattı. O kabiliyette yarattığı insan ona kabul dendiriyor. Allah onu o kabiliyette yarattı. Şimdi birimize bir vazife verilse, benim vazifeyi kapamayacaksam, Bak kahveyet beni de bana, bana Türkçe ol dedi. Arkadaşlar ben de Türkçe olmam derim. Üç üç üç üç, üç, üç, üç Ama tüccer tabiyeti kahveyinde olan insanlar onu gayet güzel kabul ederler gayet rahat da hani, yürüdürler. Ama o kahveyette olmayan insanı yapamadılar. Ya dersem dediğim gibi resim yapmak benim şeyime kahveyedim yok. Onu ancak Resim yapan, kabiliyetli olanlar o vazif kabul ederler, başka de Şah Veliullah yine burada kitapta zaman zaman onun da şeyine dekışlardır, fikri alıştırdır. De. Şah Veliullah e, dekışlardır ki, bu takdirde, yani buna insan kabili kabiliyetli olduğu için kabiliyetmiştir fikrine göre, bu takdirde ve bu manaya göre Enne Hoca ne Solimanke, Çehov'la o devacı <da> <gülüyor> bakamaz. Uzulmen çok çok kulun sahibi ve çok ak bir ermiş hakikatte cahil. İçehova ve Solimanke var o dönem. Çok salim olan Çehov'da cahil değil bakın cahil. Küfürlerle bizim cahil. Çehov eee cahil. cahil de cahili Zavim yani de zalimin zalimi. İkinci, üçüncüye şekilde. Kavri kav kelimine sörp talim değil. Tavri var mıydı öyle? Talim, sebep. Şimdi şöyle oluyor, bu takiri bu manaya göre innehu kâhane zalim ve cici çiçhüyle o sebebe bağlı değil, tarih makamında vahiyat olmaz bir cümledir. Yani onların cahilliği ve zalimliği buna e, sebep değildir. Değildir. Çünkü zalim, zalim adil olmayan fakat adil olmak şanında bulunan Cehul de, alim olmayan ancak bilmek zorunda bulunan kimse demektir. Bir insan zalim olur ama bunu eğitirsen bu adam zalimliğini terk edebilir. Cehul de öyle, bu adam çok cahildir ama eğitirsen bu adam da cahilden kurtulup bir gelir olmak durumuna gelebilir. Onları maksat bu seviye çıkartmak. Burada bir de düreme kaideleri var. Bunlar da çiçeğe var. Sanki şöyle diyor. Emanetin yüklemenin akıp asibeti ya azaba uğratmak ya nimete kavuşturmaktır müşeroni alıyor bu ayetin kelimi minnetse şu çok irzatlı. Burada bir de kramer arapça kramer kayıtlar var. Onlara ona dayanaktan bu şeyi vermişler. Dün ee, mü? O kayıtları okumayacağım sizce. Ee, yani cahilleri eğitirsen, efendim onlar da alim olabilirler, eğitim olabilir. Zalimleri de o zulmünden kurtarıp ya da onlar da hesaplı, merhametli olmaya liyakat kazanabilirler. Kesip ilgilerden kesip ilgilerde yani e, çok şiddetli bilgilendirme e, veyahut da iş yapma kabiliyeti ilgiden maksadı var. Kesip ilgilerden mücerret olan, mücerret soyulmuş, çıplak yani kesip e, e, ilgileri olmayan münasebetlerde daha gevşek, daha iyi olanlar, mücevlet olan meleklerin halini bir düşün. Onları, demek ki e, meleklerde çok büyük ilgi yok. Daha lafifler, daha ee, mut edirler melekler. Bir düşün. Onları ne? Hayvanlara mahsus olan açlık, tokluk, hasta gibi bir tefrit. Yani onlarda meleklerde açlık, tokluk olan gibi bir tefrit ayırım yoktur. Onlar ne acıkırlar, ne e, uyurlar, ne şu ne bu. Sadece Allah'ın emirlerini yapmak için hazır beklerler. Ne de hırs, hıkas, kendini beğenme, gıdalanma, büyüme benzerlikleri gibi <gülüyor> iflat. <gülüyor> i̇flat da ve ondan başka her şeyden azet edilir. Şimdi, e, meleklerde, hayvanlarda olan, e, karakterler yok. Hayvan acıkır, acık zaman yer. Susar, susadığı zaman su içer. Kızdırırsın, saldırır. Ee, bunun gibi e, şey e, melek, e, melek susamaz, acıkmaz, Hırs, tamam yoktur, yoktur. Demek ki e, hayvanlarda ilgi çok bir şey. Bunlar ona mücadele değil. Bakın melekler bu gibi ya daha mütevaziyin varlıklar. Onlar ancak üstlerinden gelecek emirlere bakıp durmak vazifesiyle mükellef. Demek ki melekler üst tabakadan gelecek. Çünkü Allah orada bir meleğe emretmez yanında büyük melekler vardır, Hangi mey? Aynı bugünkü bir şeyler diyorum mesela. Bugün Cumhurbaşkanı dördüncü bana şunu yap yer mi? Neden işte başlık ya başlık, bakanlar bilmem bilen kelimlükleri de mi yapıyor? Merak bana gelir. Bu ne gibi? Benzetmek hiç yok ya. Sakın in, o, ilahi akademe benim değil misal veriyorum, benzetmek bakımından. Üstlerinden, benzeri gibi ifade, ıstırat, kararası düşünemez. Onlar ancak üstlerinden gerçek emirleri bakıp durmak vazifesiyle mükellef ve ondan başka her şeyden azat eder. Ondan başka bir şey yapmazlar, sadece emir gelecek mi diye bakarlar. Gelen emri yaparlar. Üstlerinden yani Mele-i icmadan, Melek-i büyük meleklerin toplandığı meclis, var mı Demek Melek-i Âlâ? yazmıştım. melek Alâ, büyük meleklerin e, toplandığı toplantıları, kurumlu veriyor. Üstlerinden yani Melek-i icmada icmadan, oradaki kararlardan, ya isternen bir nizama yerine getirmek, ya bir şeyden razı olmak, ya bir şeye buğut etmek gibi e emirler sızdığı zaman sızdığı kelimesi biraz yabancı düşmüş o, o emirler geldiği zaman bütün varlıklarını ona verirler. Bütün varlıkta o işi yapmaya amelede kılarlar. Ona boyun ehli e e icabını yerine getirmeye koşarlar. O gelen emir neyse o emri yerine getirir. Hazreti Azrail'e emir verince falan gideceğini alıyorken hemen niye niye verdi falan de derler. O emir icra edilir. Onun gibi. Yani. Hasta kılıklara bürünmüş olan hayvanların halini de bir göz önüne getirip onlar, tabiatın icablarına, yemeye, iç, içmeye düşkün ve o icaplara içinde fani derler. Hayvan bu, acıkınca ya, içe, kızdırınca saldırır, bu onun için fani, yani onların içinde hayvan bu hareketlerin içinde bütün ömrünü yeşirir. Onların muhaceresinde geçer. Onların haricinde bir şey yapmaz. Sadece kendi arzusu ve isteklerini yaparlar. Başka bir şey de yapmazlar. Onlar tab tabiatın icablarını yemeye, içmeye düşkün ve o icapların içinde fani derler. Kendine tamamen o icablara vermişlerdir. Onlar cesaretlerinin faiditesini, tabiatın zaharetlerini gidermeye, dayenen şeylerden yani hayvani insiyaklardan başka hiç bu surette harekete gelmedi. Hayvani insiyak, ins insiyak insan tabiatında doğuştu olan karakterdir. Bilmeden o iş yapar. Ee, aslan acıktığı zaman hiç merhamet etmeden gider gü güzel bir ceylan yavrusuna ağla yer. O, onun. Doğuştan olan kinsine verilmiş bir dilan, hiç sarılır, boğar atar. O da onun tabiatıdır. Yani bütün bunlar kendine vardı, öyle, öyle yaratılmışlardı, başka türlü düşünemezler. Bunun sonra da bir de insana bak. Allah ona apacı hikmetli iki kuvvet vermiştir. Birili iki kuvvetler var insanda. Birisi meleklik, yani rahmani kuvvetler ki tırk insana has olan, e, ilahi ruhun bedeni saran tabi ruhuna fez vermesinden. Bunu sık sık te tekrarladık. E, e, bir tabi ruh, yani can dediğimiz o bizi canlık veren ruh, hayvani ruhumuz. Bir de bunu hacı insan dört ayı kendilerine, ona karne dört ayı kendilerine bir insani ruh var. İşte barius burada millete kuvvetli ki sırp insana hast olan ilahi ruhun bedeni saran tabi ruha feyiz vermesini. O hayvanı ruha feyz verirken onu insanlık derecesine yükseltir. Hatta size şunu söylüyordum, sördüm de. Ee, İspanya'da her insana bir keman yayı arş arş veriyorlar. Bu ne demek? Ben sana keman yayını verdim, sen de keman al müzik ver. Oya da insanı musikinin seviyesine yükseltiyorlar. Burada da tabi can, tabi ruhu ilahi Allah'ın sonradan verdiği o ilahi ruha gibi hissettiriyor. Bir benzerlik yaptım orada. O tabi ruhun da, insanı ruhun o feydini kabul etmesinden onun hakimiyeti altında bulunmasından husure gelmiştir. Demek ki insanlık o tabir ruhun hayvanın ruhun Allah'ın sonradan verdiği insanı Ruh'a ithal ederek iki Ruh'un birleşmesinden, birleşkesinden meydana gelmiş o Yani bize hem hayvaniyet var hem insaniyet ama insaniyet, insaniyet tarafımız hayvani tarafından bastırıyor ama hayvani tarafından gücünden faydalanıyoruz. İnsanı Ruh hayvani gücü, hayvanın gücünden gücünden faydalanıyor ne ne yemek şeyimiz ihtiyacımız olur. Ne şunuktan kaldıra gücümüz olur. Bunu da yapan insanı da tabii ruha emrediyor. O da bunu yapıyor. Yapı küçük umdeleng yapıyor. Diğer kuvvet